Nasılsınız? İyiyiz seni sormalı. Bugün Fikret yok. Telefonla evet yapıyoruz. bugün Fikret yok. Ee, ben de bayağıdır programa katılamıyordum. <gülüyor> Bu sayede e, katıldım. Yani ee, benim de dönemim bitti falan filan. O yüzden işlerim de biraz ofislediği için artık daha çok varım. İyi çok güzel. E, hoş geldin diyelim tekrardan. E, bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz e, Montreal'de benim de arkadaşlarımın içinde olduğu bir mahalle temelli e, bir öz yönetim ve kooperatifler, kolektifler e, yatağı diyeyim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inisiyatifi. E, ondan bahsedeceğim biraz hem nasıl başladığından hem de onun içindeki iki, e, iki üç tane kooperatiften e, <gülüyor> henüz yani yeni ortaya çıkıyorlar ama baya bir geçmişleri olan. Başlamadan bir evet. şey sormak istiyorum ben ya ee, nasıl okuyacağız Montréal mi Montreal mi? Ee, Şimdi çünkü, e, aslında burada Montreal diyen yok ee, çünkü Anglofonlar İngilizce konuşanlar Montreal diyorlar ee, Fransızca konuşan Franska da Montréal diyor ama tabii Franska burası çok ağırlıklı olarak ee, o yüzden Montréal. Montréal değil mi? Ben de öyle onu sormak istemiştim tamam. Ee, bir ama ondan, ondan önce şunu söyleyeyim. Ee, son iki programdır fikret Big e, Growth ben e, bahsediyordu. E, i̇şte Big da ilk konferansının işte onuncu yıl dönümü vesaire olmasıyla e, bir haber vereceğim onunla ilgili. 2018 Eylül'ünde Avrupa Parlamentosunda e, bir e, Büyümeme demiyorlar, korkutuyor büyümeme, D-Growth kelimesi aslında politika yapıcıları. E, ama büyüme ötesi, post-Growth e, konferans olacak. E, bu 10 e, Avrupa Parlamentosu üyesi, 6 grubu temsil eden Avrupa Parlamentosu'ndaki yeşiller, e, Europe e, Avrupa Halkları, European People's Party, Uh, Europe Freedom and Direct Democracy Alliance of Liberals and Democrats for Europe uh, European United Left Progressive Alliance of Socialists and Democrats altı yeah. uh, grubu temsil eden 16 temsilciler uh, büyümeme Bülent aktivist ve hani düşünürlerini yan yana getirecek yaklaşık 200 kişilik bir hem uh, fikir teatisi hem uh, deneyim teatisi yani daha uh, <coughs> tabandan gelen bir takım talep ve e, pratiklerin e, yukarıya nasıl baskı yapıp ne tür politikalarca dö dönüştürülebileceği ile ilgili biraz kafayı olacak e, 2018 Eylül 18 19'da böyle bir alt parlamentos içinde bir konferans olacak toplantı olacak diyeyim e, bu aslında hani bir yani çok güzel bir haber bir yandan e, bu büyümeme fikrinin ciddi alınıyor olması politika yapma e, mercilerinde ama tabi e, ne kadar ve <gülüyor> ne kadar ciddi alınacak neresi ciddiye alınacak radikal e, tarafları ne kadar ciddi alınacak bunu da göreceğiz evet bir de şey de İyiyim. söylemek lazım zamanda e, giderek acayip daralmakta yani 410'un üzerine çıktı ppm olarak karbondioksit atmosferdeki evet. yoğunluğu evet. Ve bu yani milyonlarca yıldır görülmüş en yüksek şeye ulaşmış durumda. Dünyanın da e, bayağı zorlanacağı. Yani ben e, biraz şeyle düşünmeye başladım ve burada da e, ne bileyim iklim e, bilimcileriyle falan da konuşuyoruz. Yani coğrafya bölümünde olduğum için da, daha önceden gör, görmediğim, çok fazla denk gelmediğim daha hani e, iklim bilimciler, biyologlar, ekologlarla falan da çok ...karşılışılıyor ve... ...biraz şey gibi bir fikir ediniyorum ben artık... ...yani illa ki... Bir, bir, ...bir şekilde büyüme ötesi bir yere geçilecek... ...yani ya da büyüme dışı... Diyeyim, ...ötesi demeyeyim de... Evet. ...yani bir kriz ya da bir duruş olacak... ...bunun bu geleceğin nasıl örgütleneceği... ...ve yani orada kimin sözü geçeceği... ...o, o büyümenin durduğu noktanın sonrasında... ...ne yapılacağı... E, ...şu an o konuşuluyor... ...yani bence son derece yani sermaye ve bence işte daha muhafazakar siyasetçiler falan da bunun gayet farkındalar ve yani o o geleceği o belirsiz geleceği kim ele getirecek çatışması da var gibi geliyor bana Evet çok ee, önemli ben de şeyi ama... ektiğiimizin yani Tabii. Boğaziçi Üniversitesi'nde dün başladı bugün de devam edecek olan etmekte olan disiplinler arası ekolojik etik şeyleri var konferansın ikincisi yapılıyor temaslar ekolojik etik temaslar insan merkezciliğin ötesinde bir arada yaşam konulu çok ilginç tartışmalar konuşmalar oluyor ben de öden Aynen. sonra bul bulunacağım orada ee, haberleri de artık sizden alırız Ömer <gülüyor> <gülüyor> yani anlatırız <gülüyor> e, mutlaka dinleriz biz de ee, o zaman ben e, bugünün konusuna geçiyorum. Ee, bugün e, bahsedeceğim kolektif e, ya da insiyetifin adı Batiment Set, e, Batiment Bina demek, Hı -hı. E, Set yedi, e, yedi ne oldu bina aslında? Şimdi hikayesi biraz e, hikayesi anlattınca niye olduğunu anlayacaksınız. E, bu e, Montpellier Montreal'in güneybatısındaki bir mahallede e, fidizlenen ve aslında yani 10, e, 10 15 sene bir geçmişi olan bir mahalle inisiyatifinin aslında ünü. E, bu mahalle e, Point Pointe-Saint-Charles ya da İngilizcesiyle Pointe-Saint-Charles. çok önce yani 1900'lerin başında, 2000'in yani 1900 başında e, işte Montreal'de yapılan Kanalı yani bir takım altyapı projeleri, Lesin Kanalı e, tren yolu, köprüler vesaire yapılmaya başlandığında e, oraya giden endüstrinin çalışanları yani özellikle işçilerin yaşaması için kurulmuş bir mahalle. Yani bir işçi mahallesi, eski bir işçi mahallesi. E, yani hem işçi e, konutları, emekçi konutları hem de işte çok büyük endüstriyel e, antepolar, depolar, binalar falan olan bir mahalle. Ve Batı Sette de yani Yedinoğlu binada aslında orada işte Kanada e, demiryollarının e, demiryolu manevra istasyonu olarak kullanılan bölgedeki bir antrepo, Yedinoğlu antrepo. E, bu emekçi milyesi tabi sonradan bu işte leşin kanalı kapanıyor. Ee, işte, tren yolu çok fazla kullanılmaz oluyor Endüstri e, Yani sanayi biraz daha şehrin başka yerlerine Başlıyor falan ve e, mahallede Çırkışa geçiyor yoksullaşma başlıyor 2000'lerin başında da Çok tanıdık bir hikaye e, Soylulaştırma başlıyor 2003'te e, Kanada Demiryolları Bu e, Yedinoğlu Antepo'yu Yani Batuman Set'i e, Satışa e çıkarıyor e, Ve burası Yani söylediğim Neredeyse 8.500 metrekarelik iki katlı bir e, devasa bina e, ve bu bina bir dolara e, bir grup e, maaş denen bir e, işte e, özel sektörden bir e, şey e, emlak e, şirketine satılıyor. Bir dolar ee, öyle mi? Bir kanada do doları. 1 kanada doları. <gülüyor> evet e, ve yani devasa yani 8.500 metrekarelik böyle kocaman bir yer ve bu grup da bunu e, şey kum, kumarhaneye çevirmek yani amaçlı bu e, bir şekilde kumarhane yapmak aynı zamanda işte e, etrafında da iş yerleri olması e, bürolar olması vesaire falan planlanan bir proje e, bu esnada işte mahalleli ve yani mahalledeki başka, bir takım başka STK'ların da yani zaten örgütlü bir mahalle böyle bir dayanışma ve eylem e, kültürü ve tarihi olan bir mahalle, işçi mahallesi olduğu için e, yerel bir mobilizasyon da başlıyor. Ve e, bu tür, tabii burada şey var yani belki Türkiye'den daha farklı olarak, e, bunların bir şekilde kamuyla da, da, e, danışma süreci içinde yapılması gerekiyor bu tür soylaştırma projeleri Yani yerel katılıma hani bazen göstermelik de olsa yine de bir alan açıldığı için, ee, bu ciddi mobilizasyonla, yerel mobilizasyonla ve belediyeyi lobi e, yapmakla, baskı kurmakla, aynı zamanda doğrudan e, birçok eylem yapılmasıyla falan filan e, mahalleli sonuç olarak <gülüyor> yedin oldu binayı e, alıyor. Yani kazanıyor, e, şirketten geri alınıyor ve mülkiyeti de mahallelerinin e, bu süreçte kurduğu e, kolektife veriliyor. Şirket vermekle kalmıyor, üzerine bir de e, o civardaki toprağa, kontamine olmuş toprağı temizlemeye söz veriyor. Üzerine bir de belediyeden bu e, yerel mahalle projesi için e, fon da alıyorlar ve böylece e, Batı Set başlıyor. Batı Set yani bu bu süreçte hep söyledikleri zaten eylem esnasında da yani bu baskı kurma esnasında da hep söyledikleri e, bu binanın ve bu, yani o mekanın ee, mahallenin ve bölgenin hiç ihtiyacı olmayan, tamamen kar amacı için yapılması planlanan bir kumarhane yerine burada çok ciddi problemler ve ihtiyaçlar var. Yerel halkın ihtiyaçları e, için bir takım projeler geliştirilecek, bir merkez haline e, getirilmesi e, talebi var. Ve e, bina kazanıldıktan sonra <gülüyor> mahalle kolektif tarafından kolektifin adı da kolektif yedi. Buna yönelik e, çalışmaya başlıyor kooperatif. E, planlanan, yani bu e, bazıları hayata geçti, bazıları hayata geçecek, bazıları yeni başlıyor gibi bir takım işte inisiyatikler var. Çoğu kooperatif. E, bir tanesi işte gıda baş, e, ve buna gıda kooperatifi içinde yer alan bir e, kooperatif bakkal, ondan bahsedeceğim. E, bir bar, kafe bar e, var yine e, mahalle e, kooperatif olan. Ondan da bahsedeceğim. Bisiklet tamirhanesi var yine kooperatif olan. Ee, bir takım atölyeler yani binanın içindeki mekanı yerel artiganal e, üretim için atölye olarak makul fiyattan kiralama projesi var. İleride de e, bir şekilde kreş yani yine kooperatif olarak örgütlenecek e, kreşler ve bakıma yönelik e, bir takım inisiyatiflerin olmasını planlıyorlar. Ee, şimdi gıda kooperatifinden bahsedeyim ve işte şey kooperatif e, bakkal marketten Lado Tour e, bakkalıydı. E, şimdi zaten loksullaşmış ve e, işte, bir şekilde bir şey etmiş işte, mahalleden bahsettiğimiz için ve de mahallede e, Lado kadar hiçbir şey yok. Doğru, yani e, iyi kalitede e, ve makul fiyatla ulaşılabilecek gıda. E, şey yapan, arz eden hiçbir e, hiçbir yer yok. Yani çok hmm. kötü süpermarket de yok. Çok kötü marketler var. O yüzden e, işte literatürde de aktivistlerin de kullandığı bir terim gıda çölü olarak aslında e, hmm. bahsedilen bir yerken bu mahalle Lodotur'u kuruyorlar. Lodotur e, yaklaşık bir ay önce sanırım faaliyete geçti. Hani full faaliyete geçişi bu ay içinde oluyor. E, 19 Mayıs da böyle büyük açılış yapacaklar diyebiliyorum. Ne Adı ne dedin? Le Rôture mu? Le Rôture. Yani de, dönüş. Dönüş. Evet, dönüş. evet. Geri dönüş gibi bir şey. Evet. Ee, kooperatif. E, üyeleri, yani bir, bir gıda kooperatifi nasılsa, bir tüketici kooperatifi nasılsa öyle. Ee, yani üye oluyorsunuz. Belli bir miktar para ödeyerek, paranız yoksa hatta sanırım paranız varsa para ödüyorsunuz da yani para ödemek gerekmiyor üyeseniz her ay 3 saat e, gönüllü olarak orada çalışmanız Çalış bekleniyor evet. bunun, e, bunun karşılığında da e, işte oradaki ürünlerden e, daha makul fiyatla daha ucuza e, yararlanabilme şeyi var. E, ürünler meyve sebze, meyve sebze, kurdu da şu ürünleri, et, bir Arap şu anda ee, herkese açık yani ben mesela o ma düşünüyorum ama o mahallenin e, kooperatifine de diye olabilirim yani bu, bunu da bir şey yok ee, şey olarak e, amaçların içinde zaten e, açık açık yani hani söyledikleri bir burası bir yani hem mahalleliye makul fiyattan e, erişilebilir bir fiyattan e, iyi kalitede bir gıdayı e, sağlayabilmek ama bir yandan da mahallenin gıdayla ilişkisini gözden geçirecek ya da değiştirecek, yeniden kuracak bir toplanma yeri, bir sosyalleşme yeri ve ilişki kurma yeri haline gelmesi. Bir üçüncüsü gıda, bir gıda ağı kurmak, yani bir gıda ağlaşması yaratabilmek mahallede. Ve bunu illaki ticari ya da parasal yöntemlerle değil, bunların da tam da dışında, yani az önce söylediğim para ödemek, e, üye olmak için yerine e, işte emek koymak, saat çalışmak gibi zaman takası ya da doğrudan takası ya da e, işte bir noktada belki yerel para birimi e, kullanabiliriz de diyorlar. E, bir, yani, tamamen ticareleşmiş bir gıda sisteminin de dışına çıkmak. Gıdaya erişimi e, ne kadar paran varsa o kadar erişebilirsin mantığının da dışına çıkarmak. Peki benim ee, nasıl gidiyor? Yeni açıldı dedin, değil mi? Yani yeni açıldı. Benim bildiğim kadarıyla iyi gidiyor o. Ama yani tabi biraz daha görmek lazım. Ama şöyle yani prensip olarak prensipleri gayet sağlam geliyor bana. Onları söyleyeyim. Yani birincisi fiyatlandırma yani bir bu bir mahalle bakkalı ama kar amacı gütmeyen bir mahalle bakkalı. Yani bir gıda kooperatifinin içinde şekillenmiş bir bakkal olduğu için. Sadece orada yani üyelerin dışında çalışanlar var. Maaşı çalışanlar yani üye olan. Onların maaşını e, ve e, verilen kirayı sonuçta Batuman Set, bu binanın kendisi mahalle kolektifinin ama dışarı yani bir şekilde bir kira ödeniyor oraya. Hı hı. E, o kira ama o kira zaten Batuman yani daha doğrusu kolektifin kararıyla... Bu gıda e, inisiyatısıdır. Gıda bizim temel ihtiyacımızdır. O yüzden burada mahallenin temel ihtiyacını karşılayan bir inisiyatife e, biz kirasını buranın olabildiğince az alacağız gibi bir karar çıktı. Bu arada yani bütün bu batıman setinin içinde yapılan inisiyatifler falan tamamen kolektifin e, hiyerarşi olmadan yatay ve herkesin katılımına açık kararlarla e, yaptığı inisiyatifler. Yani bu kiranın ne kadar olacağına... Ya da düşük bir kira, gıda kooperatifine düşük bir kira istenmesi falan gibi kararların hepsi doğrudan demokrasi ve öz yönetim biçiminde verilen kararlar. Ee, yani bu mesela çok iyi gidiyor ama çok zaman evet. olan <gülüyor> bir şey tabii. Öyle bir tarafı var. Ee, e, bu, bu yüzden de gıda fiyatları düşük. Baya bir araştırma yapılması gerekti en başında. Çünkü yerel gıda almak istiyorlardı. Aynı zamanda gıda... E, yani çöpe giden gıda miktarını azaltmak yani gıda, gıda ziyan ve zararını azaltmak gibi bir hı hı. şeyleri vardı. O yüzden hem Montreal'daki diğer gıda kooperatifleriyle çok konuştular, hem yerelde kim var üretici e, diye bir araştırma yapılması gerekti. Onlar bayağı bir zaman aldı ama hani gayet bunu yapan e, vakit vakitini zaten buna ayıran yani zaten çalışan ama yani. Onun dışında kalan vaktinde mahallede öz yönetim ayıran <gülüyor> bir grup insanın yapmasıyla. Ee, ve yani bayağı bir e, üye var şu anda. Yani o açıdan hiçbir sıkıntı yok. Ee, şöyle şeyler yapıyorlar. Ben bunu buradaki başka şeylerden de gördüm. Başka e, koopatiklerde de gördüm. Kurulma aşamasına da e, şahit olduğum. E, mesela bu mahalle bakkalında ne olsun, ne satılsın ee, ne gibi değerler olsun başka hangi prensipler olsun falan gibi şeyleri e, kararları yani biz işte domates almayalım ya da işte salatalık alalım falan gibi kararları oradaki üyeler vermiyor sadece üyeler vermiyor bunların hepsi halka açık e, toplantılarla <gülüyor> yaşıyor yani bütün mahallenin gelip işte şu şu kadar olsun bunun fiyatı bu kadar olmasın biz bunu istemiyoruz ya da şunu istiyoruz falan gibi kararların hepsi yine son derece katılımcı bir şekilde veriliyor eee halk dolabı var bir tane yani community fridge e, dedikleri bu tamamen yani e, bir, bir şekilde bir gıda bankası gibi işleyen e, insanların oraya işte hem yani gıda bırakabildikleri ve ihtiyacı olanların e, ücretsiz olarak e, kullanıp yani alabildiği gıdayı bir e, yapı var As askı ee... gibi bir çeşit yani <gülüyor> onun gibi aynen aynen öyle bir buz var yani şey bir, bir kenarında e, bakkalın bir kenarında ee, e, yani söylediğim gibi bu çok zaman alan ama e, insanları hem de ait hissettiren yani sonuçta bu bizim mahallemiz, bizim mahallemizin e, işte mekanı merkezi, onun içindeki e, kooperatif bakkalımız, burada ne olsun işte ne kadar satılsın vesaire gibi şeyleri biz karar vereceğiz zaten Ya yani birisi gidip oraya işte benim de içinde olduğum ya da işte şahit olduğum bazı konuşmalarda mesela birisi gidiyor diyor ki yani işte siz buraya em, peynirin kilosunu ya da işte biranın tanesini üç e, dolardan yazmışsınız bu çok fazla işte buradaki öğrenciler ya da işte buradaki emekliler bunu nasıl alsın o ama işte başka birisi diyor ki yani şimdi biz burada tamamen gönüllü çalışmıyoruz bizim çalışanlarımız da var bizim onlara maaş verebilmemiz gerekiyor maaşlar şu kadar kirada bu kadar Diğer şeylerin işte fiyatı bu kadar olunca yani bunun da 3 dolar olması gerekiyor. En, fa, yani en, en indirebileceğimiz fiyat 3 dolardı. Yani bu böyle, bu konuşulduğu zaman e, ve tartışılabildiği zaman o fiyatın mantığını da anlıyor herkes. Ve bu fiyat işte piyasanın piyasada ya da insanların kontrolü olmadan şey yapılan, karar verilen piyasanın dikkat ettiği bir fiyat olmaktan çıkıyor. Ve fiyat üzerine aslında son derece etik ve yani politik bir tartışma yaparak fiyatın kaç ol olması gerektiğini oradaki insanlar karar veriyor gibi bir şey. Ee, işte yani zaman alıyor ama oluyor yani eninde sonunda. Ee, bu gıda kovacildi. Ee, bir ikinci bahsedeceğim. Ee, bir ona geçmeden bir de şey söyleyeyim. <gülüyor> kumarhaneden daha iyi galiba. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle daha iyi. Ee, yani. Gıda meselesi, ya yani bunu daha önce de programlarda konuşmuştuk. Bir, yani nerede gör, yani bir kooperatif kuralım e, ya da işte beraber bir, bir şey yapalım e, fikirleri, yani en çok en çok olan, yani en çok çıktığını gördüğümüz ve en çok dayanan, özellikle gıda gibi temel ihtiyaçların evet. e, örgütlenmesinde. Yani çünkü herkese dayan bir mesele ve işte. Yani bir ikincisi Mont Montreal'da çok gördüm benim konut kooperatifleri. Ee, onlar biraz daha karışıklı, biraz daha farklı ama gıda kooperatifi hani Türkiye'de de, İstanbul'da da hani şu anda daha da fazla artarak e, gördüğümüz. E, çünkü çok önemli bir şey ve insanlar bilmek istiyor ve yani nasıl bir gıdanın fiyatı ne kadar olsun, nereden alınsın bunun üzerinde söz hakları olsun istiyorlar yani gıda egemenliği dediğimiz şeyi aslında mikro alanda gördüğümüz yer gıda kök ee, O yüzden hem insanlar daha çok giriyor işin içine hem de daha fazla e, şey yapıyor yani yaşıyorlar. Yani burada bir nasıl gidiyor sorusuna senin hani bunlar ayakta kalıyor mu sorusuna belki önemli olan e, yani burada leduturdaki önemli mesele karamacı dütmiyor yani. Biz bir bakkal kurduk, kooperatif olarak kar etmek ve yani kenara kar ne kadar koyduğa bakmak istiyoruz gibi değil. Bu tamamen başka bir amaçla işleyen bir şey. O yüzden e, zaten ayakta durması birazcık daha kolay belki diyebiliriz. Evet. Peki bir iki dakika kalmışken bir de öbür ikinci projeyi de. Tamam ikinci proje bir kafe bar restoran ama aynı zamanda Brewery yani el, el, el yapımı ya da işte orada yapılan bira artisanal bira üreten bir yer. Bu da bir kooperatif yine altı üyesi var bildiğim kadarıyla kooperatif olarak işliyor. Yine Batiman Settin yani o Antepo'nun bir kenarında kurulmuş durumda. Um, bu bar, kafe barın adı um, Le Sain Tavern. Um, ama şöyle yazıyor. S-A-N-S Tavern. s n s yok e, demek. Ya da işte Fransızcada. Yani tavernasız, tavernasız gibi bir şeye, evet. şeye denk geliyor. Ama burada bir oy, yani kelime oyunu var. Yüz. Önceden e, emekçi mahallesiyken, e, Pointe-en-Caise, e, Yüz Taverna Hı -hı. Mahallesi diye biliniyormuş evet. ve Yüz Taverna Fransızca da yine son Tavern. Ee, evet. <gülüyor> burada böyle bir ama mahalle düşüşe geçip işte özellikle yoksullaştıktan sonra bu ta, yani bu barların işte aslında ba, kafe barlarının hepsinin kapanmaya başladı ve emekçilerin aslında işten çıkıp işte burada şey var beş yedi arası herkes işten çıkınca bir lira içiyor beraber. E, yani ilişkilerin yan yana geldikleri, örgütlendikleri, dertlerini konuştukları, sosyal ilişkilerin kurulduğu o yerler, o tavernalar, o barlar kapandı. Ve biz de yani hem de 16 rufla böyle bir e, dilime oyun yaparak böyle bir açtık diyorlar. Aslında kooperatif fikri işte 2014 kuruluk yani çıkmış. E, ve biraz böyle e, mahallenin başka bir yerinde kurmayı düşünürlerken işte batı mansa e, ete kemiğe bulunmaya başlıyor ve orada kuru, e, kuruyorlar. E, hepsi 6 yiyenin 6'sı da kolektifinde bir parçası yani bu kolektif ve bu mücadelenin içinde bir elinde insanlar. E, bir şekilde yine fiyatlama konusunda hani adil ve makul bir fiyatlama yapmak yani kar amacı gütmüyor değiller. Sonuçta kar amacı bir işletmeler ama hepsi mahalleli ve e, bir, buranın aynı zamanda Eskisi gibi insanların bir araya geldiği konuştukları ve eyleme geçtikleri belki yerler olması, o ilişkilerin kuruluduğu yer olmasını istedikleri yani bir, bir toplanma yeri olmasını istedikleri yani başka bir amaç var yine orada. Ee, Şimdi onlar da yeni açıldılar. Ben daha gidemedim. Ha, onu ee, soracaktım ben de. Fiyatlar nasıl bir? İkincisi <gülüyor> e, burada çok yüksek çünkü Türkiye'de bire fiyatları <gülüyor> inanılmaz bir hale geldi. Ayrıca da e, ikincisi de e, güzel mi bira? Artizana, yani zanaat birası güzel mi diye soracaktım. E ama işte daha deneyemedim. Ben deneyemedim inşallah anlatırım. Ya belki olarak zaten bir artıramaz bir patlaması var. Ama işte bunların yani başka şeyler de var. Benim bildiğim artıramaz bile üreten kooperatifler de var. Şimdi hepsini yedime zaten of olmuyor. Evet. Harunca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Oluncağın> için. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Şimdi Patimantel ilk kurulduğunda da zaten yani belediyeden bir şekilde bir mahalle projesi, bir toplumsal hizmet projesi olduğu için bir yanında da. Belediyeden zaten belli bir miktar fon aldıklarını, daha doğrusu destek aldıklarını söylemiştim. Bunun aynı zamanda Santa Fein de bunun için bir desteğe başvuruyor. Belki bunu gelecek programlarda daha çok konuşuruz. Çünkü özellikle Quebec'te ama özellikle moralde, bu dayanışma ekonomisi meselesinin tarihi çok uzun ve çok kurumsallaşmış bir yapıda var. Yani bu dayanışma ekonomilerinin kooperatifleri desteklemek için özellikle. O yüzden destek alınabiliyor. Birçok kanal var. Ve bu destekle piyasa araştırması yapmışlar en başında. Yani nereden alabiliriz, kimden öğrenelim, kaça satılırız ya da ne kadar indirebiliriz Ve de ilk parti üretim araçlarını da bu öğlemini sonla almışlar. Şimdi bakacağız. Öğle yemeği vermeye başladıklarını yani Kafe barcı zaten yani sadece bir barjı böyle aileyle. Çoluk çocuk, çocuk, çocuk izlen bir yer olduğunu biliyorum ee, Ama gidip deneyip e, Mümkünse belki Bir görüşme de koparıp Çok ilginç <gülüyor> bir olur ee, ee, ee, Geliriz geri. Kaça kadar açık oluyor Akşamları Akşam yani şimdi Tam full şeye geçtiler mi bilmiyorum Programa biraz böyle Ne kadar varsa insan Gibi şey yapıyorlardı hmm. ama full Programa geçince bildiğim kadarıyla ...yani 10-12 arası... ...bir saatte kapatıyorlar. Hmm, yani gece evet. açık. Yani. Evet, Türkiye'de saat 10'dan sonra... bira dahil alkol içki yasak biliyorsun... ...satılamıyor. <gülüyor> Bahar, <gülüyor> neyse bu konuya... Girmiyorum, tamam. ...girmiyorum ben. Tamam. Peki çok ilginç aslında... ...yani bu hakikaten... <gülüyor> e, ...hayatın yeni dönüşüme... ...yönelik pratiğinden... Örnekler bunlar ve çok ufuk açıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani bir mahalle olarak, mahalleli olarak... ...yani dört bin kişi gibi bir nüfusu var mahallenin. Ee, işte yani biz burada, bu merkezde ne olsun? Bizim gıda ihtiyacımız var. Ya işte hep beraber oturacağımız bir bar, kafe bar yoktu. O olsun falan gibi şeylerin konusu. Yani hakikaten bir doğrudan ve öz yönetim adımları atılan... Ee, ve yani kimseyi de duymadım ay çok zaman gidiyor toplantılara falan diyen. Yani tabii bu şey de var yani arka planı mahallenin böyle bir tarihi var. Yani zaten politik bir mahalle ve yani oradaki yaşayan insanların böyle bir vizyonu var. Ee, böyle hepsi yani sadece kooperatifler değil de böyle bir daha geniş bir hayat vizyonu içinde. Evet. E, hem kooperatif üretim hem öz yönetim gibi e, şekillenen. Ama daha zaten buradan şey veririz, güncellemelerimiz olur yani. E, yola çıktılar, biz de izliyoruz. Bengi çok teşekkür ederiz, haberlerini ben bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, tamam. görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.